Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mevcut dünya şartlarında Ümmeti Muhammed'in Müslümanların veya bize ait bir kavram olmamakla beraber İslam dünyasının nerede durduğunu iddialarıyla mevcut durumu hakkında ne kadar farklı bir pozisyonda kaldığını konuşurken, Müslümanların hep kötü durumda olduklarını, İslam aleminin sıkıntılar içerisinde olduğunu konuşurlar insanlar. Haksız diyemeyeceğimiz kadar ortada bir gerçek bu. Bugün dünya böyle dümdüz bir harita üzerinde, toprakları, ülkeleri itibariyle şöyle yukarıdan seyredilme imkanı olsa düz bir harita olarak e, ve olaylar ölümcüllüğü, insana maliyeti itibariyle renk, renklendirilse herhalde Müslümanların yaşadığı yerlerde trafik kazasından vesaire işte insanları üzen olaylar itibariyle kızıl renkler hep dikkati çeker. Bu üzücü mü üzücü, kahredici mi edici? Peki bizim Müslüman olarak Kur'an'a iman eden insanlar olarak mevcut ümmeti Muhammed'in bu üzücü pozisyonunu, Müslümanların bu dayanılmaz acı tablosunu nedenleriyle beraber tahlil etmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor tabi. Acıyı teşhis etmeden Zorluğu, sıkıntıyı ortaya koymadan Sadece boş konuşmalar yapabiliriz Burada kardeşlerim Ümmeti Muhammed'in veya Müslümanların Mevcut durumunu konuşurken e, Öncesinde Üç belge çağdaş deyimiyle Size sunmak istiyorum Üç şey konuşacağız Ondan sonra mevcut durumu değerlendiren konumuza gireceğiz. Bunların birincisi, Ebubekir radıyallahu anhın bir sözüdür ya da mektubundan alıntıdır. Ebubekir radıyallahu anhın Amr ibn el Asa yazdığı bir mektup var. E, bu mektubu Ebu Bekir radıyallahu an Rumlarla savaşmak için cephede bulunan Amr ibn el As yazmış. Amr ibn el As radıyallahu an Ebu Bekir radıyallahu anın emrinde bir komutan herhalde mektubun muhtevasından anlaşıldığı kadarıyla bir miktar sıkışmış. Adam isteyecek veya istemiş, Ebubekir radıyallahu anh da ona cevap verir. Tabarani'nin El Mujamul Aüssat isimli kitabında 8284. hadisi şeriftir bu. El Mujamul Aüssat'tan. Bu mektubunda Ebubekir radıyallahu anh diyor ki, amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biz cihad ederken kalabalık olduğumuz için zafer kazanmadık. Bedir'de kalabalık değildik biz. Binecek bir atımız bile yoktu. Bazı zamanlarda tek bir atımız vardı da, onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binerdi, biz yürürdük. Biz kalabalıklarla kazanmadık. Amr, sen kendin bil, yanındakilere de söyle, Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsanız, Allah'a isyan olacak şeylerden uzak durun. Böylece Allah'a yakın olun, Allah da size yardım etsin. Ebu Bekir'in özet olarak verdiğim mektubu Tabarani'nin el mucam ul 8284 numaralı hadisi şeriftir. Bu birinci belgem. İkinci belgem Taberi'nin ve İbn Kesir'in tarih isimli kitaplarında zikredilen kaynağı buralar olan bir e, Belge Halid bin Velid Radıyallahu anh Rum Diyarında yer Yermük'te savaşıyor O esnada Faris Ya da Pers Diyelim modern adıyla Topraklarında da Cihat planları var Oradaki krallara Mektup gönderiyor bu mektubu onların savaş öncesi, hani devletler birbirlerine ültimatom veriyor ya, o tip bir ültimatom olarak görebiliriz. Halet bin Melid ne zaman verdi, nasıl verdi o önemli değil. Ebu Bekir radıyallahu kaç kişiye yardım istedi de kaç kişi verecek, onun için konuşmadık onu. Ebu Bekir'in bir cümlesini aldık oradan. Ne dedi ona? <gülüyor> Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraberken kalabalık olduğumuz için zafere ermedik dedi. Binecek atımız bile yoktu diyor. Şimdi Halid bin Valid, Fars kralına, Ültimatom yazıyor. Bu ültimatomunda diyor ki, Sizin sisteminizin sonunu getiren Allah'a hamd ederek başlarım. Bütün hileleriniz bitti. Söyleyecek sözünüz kalmadı sizin. Ya Müslüman olun, ya da bize cizye ödeyin. Eğer Müslüman olmaz, ya da bize cizye ödemezseniz, Allah'a yemin ederim ki, sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar, Allah yolunda ölmeyi seven bir ordu göndereceğim size. Diyor Halid bin Velid. Bu cümle, almamız gereken nokta Halid bin Velid'den. Siz, yaşamayı sevdiğiniz kadar, Allah yolunda, ölmeyi sevenlerden oluşan bir ordu göndereceğim size. Diyor. Halid bin Velid. Bu da ikinci notumuz. Üçüncü notumuz kardeşler, Sevben isimli sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'den naklediyor, hadisi şerif. Hadisin kaynağı Ebu Davud, sahih bir hadis şeriftir. 4297. hadisi şeriftir, Ebu Davud'da. Bu hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda dinlediğimiz bir hadis-i şeriftir ama üçüncü belge olarak bunu konuşacağız. Ondan sonra konumuza gireceğiz. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir zaman gelecek ki bütün dünya milletleri aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi üzerinize üşüşecekler. Yani bütün dünya milletleri size saldıracak. Buyurmuş. Oradakilerden biri demiş ki, Ya Resulallah, o gün Müslümanlar, azınlık bir kitle olacağız da, ondan dolayı mı, bu şekilde bize saldırı olacak? Buyurmuş ki, hayır. Aksine o gün, siz kalabalık olacaksınız. Ama, Selin, süpürdüğü, sürüklediği, çerçöp gibi olacaksınız. Yani değersiz olacaksınız. Ve, Allah, düşmanlarınızın kalbinden, sizin heybetinizi alacak. Yani düşmanlar sizden korkmayacaklar. Sizi adam yerine koymayacaklar. Ve, üçüncü nokta, Allah sizin kalbinize, vehen, koyacak Vehen, hastalığını koyacak ne demek Vehen, ya Resulallah denince de buyurmuş ki dünyayı sevmek ölümden nefret etmektir Ebu Davud'un bu hadisi şerifini sevben radıyallahu anh bize naklederken ümmeti Muhammed'in üzerine bütün dünya milletlerinin üşüşeceğini söylüyor bir İki, o gün azınlık olmayacağımızı, Müslümanların çok olacaklarını, kalabalık olacaklarını ama, selin önünde sürüklenen çöp gibi olacaklarını. Kalite ve değer olarak. Üç, Allah kafirlerin kalbinde bu Müslümanlardan korkalım, dikkat edelim bunlara diye bir heybet bırakmayacağını. Müslümanları yok sayacaklarını, hor göreceklerini söylüyor. Dördüncüsü de, Sevba'nın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte bu durumda bulunan Müslümanların wen hastalığı diye bir hastalığa yakalanacaklarını. Bu wen kanser filan değil arkadaşlar. Kalp hastalıklarından bir hastalık. Bu hastalığın özü dünyayı seviyorsun, ölümden nefret ediyorsun. Bu da üçüncü belgemiz. Dedik ki dersten önce, üç metin okuyacağız dedik. Üç belge kullanacağız. Birincisi Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın Amr'a yazdığı mektup. Biz Resulullah'la beraber zafer kazanırken kalabalıkla kazanmadık. Altını çiziyoruz bunu. İki, Khalid bin Velid'in Pers kralına yazdığı mektup. Teslim olmazsan, sana bir ordu göndereceğim ki, bu ordudakiler, senin yaşamak istediğin kadar ölmek istiyorlar. Ölümü göze almak filan değil, ölümün peşinde koşan adamlar bunlar. Ölmek için yaşıyor bu adamlar. Sen ise, ölmemek için yaşıyorsun. Üçüncüsü de, ümmetin, geleceğindeki bir tabloyu, Sözlerin en doğrusunu söyleyen Resulullah söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tabloda da ne anlatılıyor? Ümmetin gelecek günlerinde çerçöp konumuna düşmüş bir ümmet tablosu ama bu ümmet tablosunun çerçöp çöp düşüşündeki sorun Ebu Bekir'in ve Halid'in mesajında yatıyor. Halid bin Velid Ayaklarında belki de çorap dahi olmayan kalabalık da olmayan sıradan birkaç bin kişinin birleştiği ölümden hoşlanan adamlardan oluşmuş ordusuyla imparatorluk tehdit ediyor. Çünkü ölümden hoşlanan insanlar yaşamak isteyenlerden üstündürler sürekli. yaşamak isteyen ölümden korktuğu için, korkak, ürkek olmak zorundadır. O gün Halid bin Velid'in önünde, çer çöp olmak zorundaydılar. Öyle oldu Rüstem nitekim. Tablo ters dönünce, Ebu Davud'daki, bu hadisi şerif, bir mucize olarak karşımıza çıktı. Bugün kardeşlerim, Ümmeti Muhammed'in mevcut tablosunu tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. E ortada herhangi bir haber bülteni açıldığında ya ümmetin bütünüyle ilgili ya coğrafyasının bütünüyle ilgili münferit bir olay, genel bir olay ümmeti Muhammed'in mevcut durumunu ortaya koyuyor. Bunu tekrar tekrar zikredip acıyı tazelemeye, yaradan kan akıtmaya gerek yok. Görüyoruz. Ama bu üç belgeden neydi, ne oldu ümmet? Mevcut nedirden nasıl tekrar eski haline gelirin formülü var. Bu formül çok açık ve seçik bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından anlaşılıyor ki sorun dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Çünkü dünyayı sevdin mi? Dünyanın cazibesi rahatı sevdiriyor. Rahata alışanlar ölümden korkuyorlar. Ölmemek istiyorlar. Bu mantık Yahudilere ait. Kur'an-ı Yahudilerden bahsederken onlardan biri bin yıl yaşasalar doymazlar bu hayata diyor. Bin yıl. Bir insan bin yıl yaşasa kemikleri, Erir gider istemez böyle bir şey olsun. Yahudinin mantığı bu çünkü dünya onun son umudu. Son gemisi. Mümin böyle değildi. Böyle olmadığı için şehit olup Rabbine kavuşacağı yahut da rükûde secdede ölüp falan yerde ölüp Rabbi ile buluşacağı gün diye görüyordu ölümü. Ama Yahudi gibi dünyanın rahatlığı, cazibesi müminin kalbini işgal edince Yahudi gibi bin yıl yaşamak istiyor. Bin yıl yaşamak isteyen de her şeyden önce cihattan hoşlanmaz ve Allah'a davet diye bir derdi olmaz çünkü Allah'a davet meşakkettir kendi namaz kılıp rahat eder namaz kılıp cennete girmenin faturasını ödemiş olur başkasının namaz kılıp kılmadığı ile ilgilenmeye vakti olmaz faizin yayılması yayılmaması diye bir derdi yoktur onun ben elhamdülillah faize bulaşmadım der dünyada rahatı ve dünyada kalmayı dolayısıyla tercih eden, helalin sınırlarını zorlayarak mal toplamak zorundadır. Çünkü yüzde yüz helalle dünyada ahım şahım denebilecek bir hayat yaşamak neredeyse zor, mümkün değil denecek bir olay. Helali zorlamak zorundadır. Helali zorladın mı da netice olarak Allah'ın rahmeti ve bereketinden kopuyorsun. Koptun mu rahmetinden feyzinden bereketinden uzak durduğun Allah'a gitmek için ölümü istemiyorsun. Ama Halid'in Fars'ın Fars üzerine göndermeyi düşündüğü sonra da Sa'd bin Ebi Vakkas'a nasip olan o ordudakiler giderken gittikleri yerde Allah'ı ve cenneti bulacaklarını umdukları için hızlı gidiyorlardı. ve netice olarak dünyada rahatı bozacak kimse o senin ürkütücü rüyandır düşmandır o rahatını bozacak şey eğer filanca gıdaya zam gelmesi maaşının eksilmesi işten atılmak diplomanın kullanılamaması gibi şeylerse bunlar senin putundur bunun için Allah'la doyumlu bir hayata kavuşamayanlar, diploma ile onu doldurmak isterler. Cihad ederek, Allah için mallarını, vakitlerini, bedenlerini, sağlıklarını, çocuklarını feda etme zevkine kavuşamayanlar, onun yerine bir vakfa, bir gruba girerek, oradaki bol vaatlerle, bir tür oraya rüşvet gibi bağışlar yaparak, cennet vaatleriyle doyum sağlamak isterler. Doyum elde etmek isterler bunun için bizzat kendisi cepheye giderek değil Filistin'e ufak tefek yardım göndererek cihatta aktif rollü Müslüman olma sevdasına kapılırlar bütün bunların temelinde hubbu dünya dünyayı sevilecek öpülecek okşanacak Hacerul Esved gibi görme hastalığı var demek ki bunu böyle görmeyenler azınlıkken çoğunlukları perişan ettiler bu Bekir'den öğreniyoruz Allahu an. Bunu böyle görmeyenler, yani dünya sevilecek şeyi değil, Allah'a gitmek, sevgili olan Allah'a gitmek için aşılması gereken bir istasyondur diye görenler, tehdit üstüne tehdit savurdular dünyaya. Koca imparatorlukları çocuk oyuncağı gördükleri savaşlarla devirmeye hazır oldular. Ama dünya cicileşince, yeşilleşince, tatlı olunca, bir kızın en büyük hayali gelinliğini arkadaşlara göstermek bir delikanlının en büyük hayali de diploma töreninde çektirdiği resmi büyütüp eve asmak olunca ki bu da bir süreçten sonra böyle oluyor neticede ümmeti Muhammed mevcut selin önünde sürüklenen saman çöpüne döndü hep Yahudiler işgal ettiği için hep Abdülhamid döneminde başarılı bir siyaset yapılamadığı için diye baştan savup kabahati başkalarının üzerine yükleme mesajlarıyla geçiştiriliyorsa da bir milyarsa bu ümmet. Ben de bir kişiysen bir bölü bir milyar kadar sorumluluk en azından taşıyorumdur. Eğer camiden eve evden camiye giden bir müslümansam. Hayır iki bin kişinin oturduğu bir mahallede cami imamı isem, 2000 bin bölü bir milyardır sorumluluğum o zaman. Bir okulda müdürsem, bir okulda din dersi öğretmeniysem, bir yerde filan şefsem, ve oradan elimden 5000 bin kişi bugüne kadar geçtiyse, bir bölü bir milyar değil, 5000 bin bölü bir milyardır sorumluluğum o zaman. Bu oranda vicdanı sızlamayanın, Yahudilere lanet yağdırması, birleştirilmiş milletlerin üzerinden menfi propaganda yapmasının hiçbir manası yoktur. Melekler anlamaz bu edebiyattan. Çünkü melekler çok ötelerden, bizim karıncalardan daha küçük göründüğümüz yerlerden sahneyi topluca izliyorlar. Topluca izliyorlar. Dolayısıyla bu tiyatroyu yeryüzünde, Bizim adeta diyatro olarak gördüğümüz bu sahneyi melekler bu kadar toplu izlerken ve asırlardan beri izlerken asırlardan beri izlerken biz kalkıp da herhangi bir şekilde işte filanca sebep diye bir sebep uyduramayız. Evet düzeltemeyiz de. Biraz sonra göreceğiz. Bunu düzeltmek de mümkün olmayabilir. Ama ben bu yangına hiç olmasın bir bardak su dökmeye çalışmış biri olarak dirilirim, Rabbime de öyle kavuşurum. Vazifem benim düzeltip bitirmek değil, düzeltmek muradı ile yaşamaktır. Kendi imanım bile garanti değilken, bütün insanlığın, ümmeti Muhammed'in projesini bitirmek gibi bir garanti nasıl gösterebilirim? Bu, Ümmeti Muhammed'in mevcut durumunun altyapısı ile ilgili Kur'anımızda Tevbe Suresi'nin 38. ayetinde kardeşlerim. Bu biraz önce Ebu Davud'tan okuduğumuz hadisi şerifin etrafında konu olarak dönen bir ayet. 38. ayeti Tevbe Suresi'nin. Bu Tevbe Suresi Dünya sevgisi demiyor, başka bir kavram kullanıyor. Biz şimdi çoluk çocuğu Allah'a adamaya gelince, diplomanın engel olduğunu görüyoruz. Düğünün engel olduğunu görüyoruz. Vesaire iş yerinin engel olduğunu, askerliğin engel olduğunu. Bir yığın mazeret uyduruyoruz. Bunların toptanına Allah meta'u dünya diyor. Dünya meta'ı. Yani kökü dünyalık bir şeye dayanan, Herhangi bir çıkarınız sizin. Bu kavramı bakın Allahü Teala nerede kullanıyor? Ammufin billahi min Ya eyüha amenu ma lekum. kum. İzaqîlê lku munfiroo fi sabilillahi. İthaqalte min al-ard. Râzîte bil hayatı dünya. Fama metâgül hayatı dünya fi alaakrati illa kâlil. Ey iman edenler. Kime hitap ediyor bu ey iman edenler? Melekum. Size ne oluyor ki? Nedir haliniz sizin? İza kîle lekum size deniyor ki infirû fi sebilillah. Hadi Allah yolunda çalışın bakalım. İssaqaltum elart. Yere çakıldınız ya. Yere çakıldınız. yapışı verdiniz hemen yere. Hadi Allah için çalışın deniyor siz yere yapıştınız. Eraziyim bil hayatid dünya, yoksa siz dünya hayatına mı razısınız? Bu istasyonda kalmayı mı düşünüyorsunuz? Fama metaul hayatid dünya fil akhirat. Şu dünya meta'ı, dünya hayatındaki meta, ahirete ölçerseniz azıcık bir şeydir. Aldanmayın. Demek ki ashab-ı kiramda nüveleri görülmüş, gölgesi hissedilmiş bunun, dünya hayatının meta'ina, yani dünya cazibesi oluşturan değerlere takılıp kalma hastalığı. Ashab-ı kiramda görülmüş, bu görülmeden dolayı da aleyhissalatü Efendimiz ümmetinin geleceğinde bu açının büyük, Sonunda dünyanın tamamına çakılıp kalacak metana değil, kendine bile çakılıp kalacak bir neslin geleceğini aleyhissalatü vesselam efendimiz haber veriyor. Nedir dünya meta? Müminin dikkatini çeken neyse, mümini Allah'la beraber olmaktan alıkoyan her neyse, mal, şöhret, makam, evlat, eş, force, zevk, cinsellik, yeşil bahçe, seyahat, her neyse çakılı halde bırakan, evse yere çakılmış, mıhlanmış olarak bırakan ev, çocuksa, çocuk, diploma ise, diploma, siyasetse siyaset, her neyse yere çivileyen şey. Şimdi Tevbe suresinin, bu 38. ayeti, hayırla yad etmek, Rabbimden yerle gök arası kadar, Sihat ve afiyet, rahmet temenni etmek için bir kere daha zikredeyim yaşımın 7-8 olduğu yıllarda yani neredeyse bundan hemen hemen 50 sene önce Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin sabah derslerinde, tefsir derslerinde bu ayeti dinlemiştim Allah ona rahmetiyle muamele buyursun, afiyetler ihsan etsin cümlesi aynen şöyleydi bu önündeki ayetlerle beraber okumuştu bunu Bakın ben size söylüyorum. Her Caba evden çıkarken bu ayeti bir okuyun. Ona göre gün geçirin sonra pişman olursunuz. demişti Allah selamet versin. Yaklaşık 48 senelik bir sözdür bu. Benim de ilk hafızlar aşır ezberlerler. Böyle bir yerde okumak için ona binaen ilk ezberlediğim aşır burası olmuştu. Yani böyle bir teşvikli bir yerdi. Kimse bana bu okuduğun aşırın manası nedir diye sormadığın için de sonraları okumadı. Yani bu aşır hep bir yer okunmak için Kur'an'dan okunduğu için işe yaramadı benim ezberlediğim aşırı. Allah ondan razı olsun size tavsiyem her gün bu ayeti okuyun demişti sallemullah. Niye yere çakıldınız? Dünya hayatına mı takılıyorsunuz? Ayeti bugün de, yarın da her gün eğer Kur'an bizim ikaz kitabımız ise, bu ayet okunmalı. Aksi takdirde, yere çakılmak, Karun gibi aşağı doğru batmaya dönüşüyor çünkü. Bu ayet şimdi, niye Karun gibi bata bata devam ediyorsunuz dünyada, diyecek hale geldi belki de. Bu sebeple, bu 38. ayeti, Mesela e, Seyyid kutuptan okumak lazım. Seyyid kutuptan okumak lazım. Ama cihadı önüne gelen herkesi öldürmek olarak anlamamak şartı ile. Fıkıhı öğrenen bir talebenin yaptığı da cihattır. Tesettürüyle İstanbul sokaklarında dolaşan genç bir hanımefendi de cihat yapıyor. İhtiyarlamış bir iş yapamıyor ama gece teheccüde kalkıp ümmeti Muhammed için dua ediyor. O da cihat ediyor. Cihadı bütün şumulu ve bütün genişliğiyle anlamak şartıyla. Ya eyyühellezine aminu ma lekum izâ kıyle lekumun sebilillah ayetini bu mantıkla okumak lazım. Burada kardeşler bizim o zaman iyi bir nefis muhasebesi yapmak ve bu ayeti her gün okuyup da bir şeyler anlamaya çalışmak e, gayemiz ise, bir sorunun cevabını bulmamız lazım. Nedir o sorunun cevabı? Bu vehen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vehen diye isimlendirdiği, özet olarak, müminin dünyaya yapışıp kalması, şeklindeki hastalık, nereden kaynaklanıyor? Cevap çok asit. Dünya cazibesiyle kaynak. Daha önce hadis-i şerifi okumuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? dünyanın size açılıp yeşilliğinin sizi aldatmasından korkuyorum anlamında ikaz etmişti zaten fakirlikten korkmuyorum dünyanın size eteklerini dökmesinden korkuyorum buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem demek ki temel mantık arkadaşlar ümmeti Muhammed'in bu hastalığa yakalanmasının temel mantığı dünya sevgisidir dünya sevgisi beraberinde bir sürtüşme getiriyor şimdi Kur'an ayetlerinden bu hastalıkların nedenini tahlil etmeye çalışalım. Ali İmran suresinin 160. ayeti, çok net bir şekilde, müminin Allah'a dayanması, Allah'tan başka şeyleri dayanılacak noktada görmemesi, buna tevekkül diyebiliriz. Buna Allah'la beraber olmaktan haz duymak diyebiliriz. 160. ayeti, Ali İmran suresinin, bu ayet kardeşlerim Bedir ve Uhud'la ilgili konuların konuşulduğu ayetlerin arasındadır. Ya Bedir'i yorumluyor, ya Uhud'u yorumluyor, ya Bedir'i hazırlıyor, ya Uhud'a hazırlıyor. Uhud ve Bedir düzeyinde bir ayet bu. Bedir'e giden, Uhud'a giden ve Allah'ın elinin üzerinde olduğunu, Kur'an'ın söylediği adamlara inmiş ayetler bu. İnşallah beşlerinden gitmek hasretiyle yaşayanlar olarak bizimle de ilgilidir inşallah en az muktezası gerekir. birinci konu mümin Allah'la beraber olacak. Allah'a tevekkül edecek. Elbette burada benim sebeplere tevessül etmek lazım, iletişimi iyi kurmak lazım, teknoloji. Ya böyle şeyleri konuşmaya gerek yok. Bunu geçti Müslümanlar. Yani teknolojiyi elbette Müslüman Kur'an'ı okumuyor mu? Ve e'dû lehum min kuvvetin. Ha sizin gücünüz üstün olsun Allah buyurdu zaten bunu bir daha konuşmaya edebiyat yapmaya gerek yok zaten mümin zayıf olamaz pasif olamaz teknolojide geri olamaz mümin o ayrı bir konu biz bunun vahen hastalığı açısından ele almak istiyoruz vahen neydi kalp çökmüş kalp Allah kainatın sahibidir diye 5000 defa tesbih çekiyor la ilahe illallah vahdu la şerike 3000 defa diyor günde Amerika'yı yenebilir mi Allah diye sordun mu kaşlarını çatıyor. Teknolojisi çok üstün Amerika'nın nasıl uğraşacaksın diyor. Vahen hastalığı. Çökmüş kalplerin sarıklı sakallı çarşaflı bedenlerini taşıyoruz. Çökmüş kalplerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna umre yapmak için çıkıyoruz. Çökmüş çürümüş Kapakçığında sıkıntı olan kalplerle Beytullah'ın duvarına yanaştığımız için oradan bir enerji alıp geri gelemiyoruz. Ve Ali Emran suresinin 160. ayeti İn yansurkumullah felâ gâlib eleküm. Size Allah yardım ederse sizi kimse yenemez. Ve in Allah sizi ezmek isterse, cezalandırmak isterse Menzellede, fa menzellede yansurukum imbade. Allah'tan başka size kim yardım edebilir o zaman? Kimse yardım edebilir. Wa ala Allahi velete vakil müminün. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Demek ki Allah kendisine tevekkül edenler sebepleri aldıktan sonra ben Rabbimle beraberim. Diyenler. Allah'ın yardımını görecekler. Hadis değil, tarih kitaplarında zikredilen bir vaka olarak örnek anlatıyor. Şam, bugünkü Şam, e, Halid bin Valid radıyallahu anh'ın elinde fethedilince, oranın yerleşik Hristiyanları, Halid'i mahcup edecek bir işler yapmak istemişler. Sorular sormuşlar, cevaplar almışlar. Sonra demişler ki Halid'e, hem şimdi onlara bir hak tanımış, burada vatandaş olarak yaşayabilse, onlar da böyle laubalilik yapıyorlar. Sen Allah'a güveniyor musun? Güveniyorum demişler. Bu zehri içer misin diye bir tas zehir göstermişler ona. Hani madem Allah'ın adıyla her şey sağlam, iç bakalım bu zehri demişler, verin zehri demiş. Çok enteresan kardeşler. Almış tası, Rabbim demiş, sırf senin dinin galip olsun diye bunu deniyorum, mahcup etme beni demiş. Halid yatağında öldü, o zehirden ölmedi. Tevekkül başka bir şey. Ama ne zaman tevekkül? Elinde beş on kılıç her gün parçalandıktan sonra, kalemle edebiyat, klavye üzerinden cihat yaptıktan sonra, ya Allah diye meydana çıkmamış. Elinde parçalanacak kılıç kalmamış meydanda. Ondan sonra da beni mahcup etme Rabbim demiş. Eder mi Allah seni mahcup? اِنْ يَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا Allah yardım ederse kim yenebilir? وَعَلَى Allahi فَلَّ تَوَكَّلِ minun. Allah'a tevekkül etsin müminler. Demek ki vehen hastalığının iç sorunu, müminlerin yürek sorunu, vehen sorunu, bu vehenin birinci e, paragrafında Allah'a tevekkül eksikliği yatıyor. O zaman Allah'a tevekkül eden müminler yetiştireceğiz biz. Ey vakıf görevlisi kardeşim, ey dernek görevlisi kardeşim, Yurt açan kardeşim, mümin kardeşim, yeni nesiller, mümin nesiller, kuru kuru iman eden değil, Allah'a tevekkül eden nesiller olmalıdır ki, Allah yardım etsin ve galibiyet kesin olsun. Ve ikinci mesele, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki, Allah, birbirine düşmüş müminlere yardım etmiyor. Ali İmran suresinin 103. ayeti: "Ve entesimu Allah'ın ipine sarılın, Kur'an'ın etrafında toplanın, parçalanmayın. Tıpkı alkol içmeyin dediği gibi Allah Teala. Parçalanmamak alkol kullanmamak gibi bir emri Allah'ın. Yine Ali İmran suresinin 105. ayeti: "Ve la tekunu kellezîne Sizden önce parçalanmışlar gibi olmayacaksınız. Ve Enfal suresinin 46. ayeti Abdülhamid'in önüne çıkıp şunu istiyoruz bunu istiyoruz müstebbid sultan diye bağıran ve güya da ümmeti Muhammed'in menfaatini düşünenlere ithaf olunur. İslam devleti gidiyor, hilafet gidiyor. Kendi medresesini, kendi saltanatını, kendi tekkesini, kendi ticaretini düşünüp hilafeti pazarlayacak hataları sergileyen ve ümmeti şimdi başsız bırakanlar. Enfal suresinin 46. ayeti kıyamet günü alınlarında suç yaftası olarak asıl olacak. وَاتِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. وَلَا تَنَازَعُوا Aranızda sürtüşmeyin ve O zaman Allah ve Resulüne itaat edip aranızda tartışma yapmadan yaşamazsanız parçalanırsınız ve tezebe rihukum. Devletiniz gider. Devlet rihukum kelimesi Güç, otorite, temkin sahibi olmak demek, yani buna topluca Türkçe'de devlet deniyor. Devletiniz, yani filanca ülke manasında değil, güç otoriteniz, tezheberi hukum, devletiniz gider, aranızda sürtüşürseniz. وَاسْبِرُوا Allah'a itaatte, Resulüne itaatte ve sürtüşmeyen Müslüman olmakta, Sabırlı olun. Çünkü sabretmeden olacak şey değil. Abdülhamid'in önüne çıkıp şöyle istiyoruz böyle meclisi mebusan istiyoruz diye bağırmamak için sabırlı olman lazım senin. Vasbiru. İnna Allahu ma'as sabirin. Böyle şeylerde sabredenlerle beraberdir Allah. Sabredemeyip ümmeti Muhammed'i parçalayacak işlere, sürtüşmelere girersen işte Yüz sene sonra gelen nesil kim ümmeti halifesiz bıraktı? Ne bu ümmetin hali, bassız hali diye seni hiç de mezarda hayır olarak anılmayacağın şekilde yad eder burada. Evet, bugün Ümmeti Muhammed'in bu hali nedir diye haber bültenlerinden izlemeye gerek yok. Halimizi görüyoruz ama Rabbimiz bunu Allah'a tevekkül etmemek ve sürtüşmekten kaynaklanan vehn hastalığına bağladı. Vehn tek neden, dünya sevgisi. Dünya sevgisi nereden kaynaklanıyor? Allah'a tevekkül yerine paraya dayanmak, şöhrete dayanmak, forsa dayanmak, diplomaya dayanmaktan geliyor. Sayıya dayanmaktan geliyor. Kaç kişiyiz? Şu kadar... Kişiyiz şu kadar oyumuz var Şu kadar destekleyenimiz var Şu kadar üyemiz var Ruhuna dayanıyor bu ve hastalığı Ve sürtüşmemeyi Bir cihat çeşidi olarak Göremeyen anlayış Sabredemediği için Sabredemeyenler Allah'tan yardım alamayacaklarından Allah'ın yardım etmediği Müslümanlar olarak Böyle bir sonuçta yaşıyoruz Burada hızlı bir şekilde Peki ne yapmamız gerekir diye de bir cevap bulmamız lazım. Bu vehn hastalığından kurtulmak için ne yapmak lazım? Cevap çok basit. Vehn hastalığının nedeni neyse o nedeni gidereceğiz. Nedir bu? Ölüm mefhumunu ve bizim yaşama mefhumunu düzeltmemiz lazım zihnimizde. Ölüm Ecelle midir? Kurşun değmesiyle midir? Allah ölüm günümüzü yazdı mı? Yoksa ben şöyle yaparsam böyle yaparsam mı öleceğim? Burada ölümün gerçeği nedir? Sorusunun cevabını bul bulacağız çok rahat bir şekilde. E, hızlı okuyayım dedim. Ali İmran suresinin 145. ayetinde. Bizim iman ettiğimiz kitabımız. Her can... Allah'ın yazdığı vakitte ölecektir buyuruyor. İman ediyoruz biz. al suresinin 154. ayeti, müşriklere, müminlere herkese hitap ediyor. Size Allah ölümü yazdıysa, evdeki odanızda oturuyor olsanız bile, öleceğiniz yeri neresi yazdıysa Allah oraya giderdiniz siz. Merak etmeyin. Eve kaçmakla ölümden kurtulamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Nisa suresinin 78. ayeti, Nerede olursanız olun, Sağlam sığınaklarda yaşasanız bile, Ölüm sizi gelip bulacak diyor. Ve lev kuntum fi burucin muşeyyede, Sağlam kalelere girmiş olsanız bile. Ve, Ve, ne konuşuyoruz bu son bölümde? Ve hastalığına karşı ne yapmak lazım? Onu konuşuyoruz. Hastalığın nedenini anladık. Dünya sevgisi. O zaman dedik ki, ölüme bakışı, yani dünyadan kopmayı ölüm olarak biliyoruz. Ölüme bakışı toparlamak lazım. İki, kalp eğitimi gerekiyor. Kalp eğitimiyle ne kastediyoruz? Bir, Kur'ani kavramları, İmanın şartları gibi eğitim malzemesi yapacağız. Kendimiz, çocuklarımız, yetiştirdiğimiz nesil için. Eğitim malzemesi diyorum, öğretim malzemesi demiyorum. Fatiha'yı iki türlü veririz çocuğa. Bir, öğretiriz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. İki, onunla eğitiriz. Kendisini alemlerin, Rabbi Allah'ın mümin kulu önünde eğilir başkasıyla, hiçbir şekilde bunun beli bükülmez adam yaparız Fatih suresinden. Bu eğitimdir. Hangisini yapıyoruz ayrı mesele. Kur'an'la haşır neşir olmuş nesil, Kur'an'lı arkadaşlarla çevresi olan bir kitle, bir cemaat ve başta sabır, tevekkül, cihat, İtaat ve cemaat. Bu beş kavram yeniden toparlanacak. Sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş kavramı, Ashab-ı Kiram'ın anladığı gibi anlayan nesil, Amerika'ya mektup yazar. Halid bin Velid gibi. Geliyoruz der. Kuru mangalda kül bırakmayan tehdit değildir o. İnternetten klavyeyle ile yapmaz bunu. Meydanda da yapar. Meydanda yapar. Tekrar ediyorum, kalp eğitimi gerekiyor. Bu eğitim, Kur'anlaşmamızı gerektiriyor. Namazı öğrendiğimiz gibi, orucu, haccı öğrendiğimiz gibi, ra nasıl okunur, in nasıl okunur diye, talim dersi gördüğümüz gibi, sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş şey, sıfırdan, Halid bin Velid gibi öğrenilecek. Enes İbni Malik'in öğrendiği tarzda öğreneceğiz. Filan Aristo'ya göre dedi ki Aristo sabır insanın filan gelinde vardır. Sil at Akdeniz'e at onu. Gitsin oradan. Oradan okyanusa kadar yüzsün o. Süveyş'ten geçsin gitsin. Enes İbni Malik sabra ne dediyse. Halid bin Velid cihatta ne anladıysa. Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de kurtlarla kalırım, İslam'ı yalnız bırakmam dediği, tevekkül anlayışıyla. İtaati ashab-ı kiram nasıl anladıysa, cemaat kelimesinden ne anladıysa ashab-ı kiram, bu şumullu, bu kapsamlı anlayış sağlandığında, biiznillahü teala, biz vehne, yer kalmamış kalpler taşıyoruz demektir. ne yer kalmayınca o kalpte Allah var. Çünkü cennet hasreti doldurmuştur o kalbi. Cennetle tüllenen gözlerin altındaki kalp, Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak yiğidin kalbidir. Hür yüreklidir, arşın gölgesindedir o kalbin sahibi. Biiznillahü teala. Vallahu as-salam ala siedina Muhammed, ve ala Ali ve والحمد لله رب العالمين.